1628 numaralı konu, Hz. Peygamber'in, biz sabahladık, mülk de Allah'ın olarak sabahladı, demesi, Hz. Peygamber, sabah olduğunda, biz sabahladık, mülk de Allah'ın olarak sabahladı, hamdallah'a mahsustur, onun ortağı yoktur, o biricik mabuddur, diriliş onadır, derdi, akşamlandığında da, biz akşamladık, mülk de Allah'ın olarak akşamladı, hamdallah'a mahsustur, Allah'ın şeriki yok, Ma budancak odur. Dönüş ancak onadır derdi.